الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد المتقين وإمام المرسلين نبينا وقائدنا وقدوتنا وهادينا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ومنها إلى جنات النعيم محمد الأمين والصلاة والسلام موصول على أهل بيته الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين المحجلين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 Derslerinden 13. dersteyiz. allah Subhanahu Teala'nın güzel, güzel isimlerini şerhindeyiz. Bundan önce 46 tane isim şerh ettik. Bugün 47. isimdeyiz. 47. isim Allah'ın güzel isimlerinden El-Gani. El-Gani. Gani nedir? elgani gani Gani'dir. Elhamdülillah Türkçe'de aynandır. Gani. Ne diyoruz? Diyoruz Gani Gani Allah rahmet eylesin onu. Yani çok rahmet eylesin. Onu. Yani en bol şekilde rahmet eylesin onu. Gani'nin anlamı nedir? Yani en çok en mükemmel şekilde rahmet eylesin onu. Anlam olarak Gani'nin lügat anlamında nedir? Mükemmel. Tam, eksiksiz. Allah Subhanahu ve teala nedir? Gani'dir. Mükemmeldir, tamdır, eksiksizdir. Hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. Bu gani'dir. Gani, Kur'an içerisinde 18 defa, Kur'an içerisinde gani ismi geçmiştir. Allah'ın gani ismi 18 defa geçmiştir. Luqman suresinde 26. ayette vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah ganidir, hamiddir. Allah subhanahu wa taala غinasi mükemmeldir. Neden? Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Bir tane ne kadar mükemmel olsa tek başına olamaz. Muhakkak bir cimseden ihtiyaç alması lazım. Bir lider ne kadar mükemmel lider olsa, eksikliği var, atrafındakiler olmasa o mükemmel olamaz. Ama Allah subhanehu ve teala hiç kimseye muhtaç olmadan, ihtiyacı olmadan nedir? Ganidir. Hiç kimseye ihtiyacı olmadan tek başına kendi ginasını elde tutar. İnsanoğlu ne kadar malı olsa, zengin olsa, ama parası yok olabilir. Parası bitti, heybeti de biter. Ama Allah Subhanahu Teala'nın mülkü bitmez. Çünkü mülçünü sebepsizdir. Bizim mülçümüz sebeple hasıl olur. Ama Allahu Teala hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Mülçünün de sebebe ihtiyacı yoktur. Allah istediği mülçü istediği zaman var edebilir emri beynel kafi ve nun kun dedir yakun olur ihtiyacı yoktur hiçbir, hiçbir şey onun için Allah, allah subhanahu teala ghanidir ama bütün insanlar nedir? fakirdir kalut tehezallahu veleda subhane huvel Gani." dediler müşrikler allah Teala'nın oğlu var Ne dedi? Sübhanallah. Tenzih ederiz Allah'ı, oğul olsun. Çünkü oğul olmak için bir tene ihtiyacım var. Oğul yapmak için eşin olacaktır, ihtiyaç olacaktır. Allahu Teala bütün ihtiyaçlardan münezzehtir. Hakiki gani <gülüyor> Allahu Subhanahu Taala'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında ne derdir? Allahumme ente Allahu lezî lâ ilâhe illa ente el-ganî. Ey Rabbim, Ey İlahım, Allahümme. Sen Allah, sen o Allah'sın ki senden başka hak ilah yoktur. Sen genisin. Mükemmel olarak gina sahibisin. Hiç kimseye ihtiyacın yoktur. Ve nehnul fukarâû. Biz fakirleriz. Fakir nedir? İhtiyacı olan. Elini açan fakirdir. Neden elini açıyorsun? İhtiyacın var. Başka seni tamamlasın. Burada ne diyor? İkrar ediyor Resulullah. İtiraf ediyor kulluğumuzu. Resulullah kulları temsil ediyor. Kulların imamıdır. Diyor sen denisin biz fakiriz. Enzil aleynel geyth ve ejalna Enzil aleynel geyth ve ma enzeltehu lana kuvveten ve bılagan ila Bu sahih hadis Sünen'de geçiyor. Bunu ne zaman derdir? istigase şeyde yağmur duasında tam fakirliğimizi Allahu Teala'ya göster. Burada ikrardır. Nedir? Allah Subhanahu Teala? gənidir. Allah Teala ayette ne diyor Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem surasında, "Vallahu gani ve entumü'l-fuqara. Allah gənidir, siz fakirlersiniz. Nedir ihtiyacınız var? Onun için insanoğlu nedir? Eksiktir. Diğer ayetinde diyor: "Woman kafara. Fe inna Rabbi ganiyyun kerim." Kim çifretse Allah Teala ganidir onun çifrinden. İhtiyacı yoktur. Allah Teala diyor ki: istesem tümünüzü yok ederim, başka bir toplum getiririm." Kutsadist. Benim ihtiyacım yoktur. Allah Teala diyor, tümünüz Adem'den dünyanın sonuna kadar tek ağızda bütün muraz, muraz, muradınızı isteseniz hepsini tahsil ederim, benim mülkümden hiçbir şey eksilmez. Eğer siz küfür etseniz Allah Teala sizin kifrinize, iman etmenize ihtiyacı yoktur, genidir. Allah Teala biz ne dedik? Bu dünyayı yaratmadan önce Allahü Teala vardır, bize ihtiyacı yoktur. Bu dünyayı bu çocuğu niye yarattı? İstiyor dünyanın Allahu Teala kalıcı olarak, ebedi bir toplumdan kullarıdan kullarıdan olar onu ile yaşasılar, onun nimeti altında yaşasılar o da nedir? cenneti yarattı. Ondan sonra bu dünyayı bizim için yarattı, bu evreni bizim bizim için yarattı. Ondan sonra intiharlası oldu. Ne yaptı? Cennet ve cehennem. Bu da tarlasıdır Bizi bu dünyaya getirdi. Biz intihana tabiiz. Bu intihanda geçtir cennete gideriz. Allah'ın has adamları oluruz. Ama sınıfta kaldık cehenneme gideriz. şeytanla adam oluruz. Onun için cennet zordur. Cennet her kazanamaz. İnsan oğlunda binde bir tane cenneti kazanıyor. İyi Allah ganidir, Bize ihtiyacı yoktur. Ama bundan hoşnut oldu Alemin. Bu evreni yarattı özel bir insanları için. Dedi innell insanilefi husur. Asr surasını hepimiz okuyoruz. İnsan oğlu husurandadır. İlla istisna olur azınlık için. إِلَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İstisna kim iman etti? Laftan da olmaz, iman ediyorum. Kitap yazmaktan da olmaz, ders yapmaktan da olmaz. İkrardan da olmaz. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih emelden onayladı o imanı. Bir daha, neden? Çünkü allah Teala cennete girmeden önce bir terazi var, orada tartılır. O teraziyi allah Teala böyle yaratmış ki, sadece... Ne tertar? Amel tertar. İmanı kuru kuru tartmaz, Amel tertar. Amelin de salihini tartar. Salihi nedir dedik? Allah'ın emrettiği gibi olacak. Uydurmasyon amel getir kendinden. Bidat getir. Allah'a yakın de bile niyetin kurtarmaz sen. Salih olacak. Salih nedir? Allah ve Resulü nasıl emretmişse. Yani şeriat peketinde var mı yok mu? İşte bu nedir? Allah -u Teala bu amelden bizi geçirir. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bu evreni bizim için yarattığı imtihanet Hades. Ama bize ihtiyacı yoktur. Bizim ona ihtiyacımız var. Kanidir bizde. Ama istemiş bize bize minnet etsin, bizi ebedi olarak seçsin, yanında yaşayalım. Onun için cennete bizi bırakır. Ondan sonra gelir bize tecelli eder cennette. Bol nimetler ebedi verdikten sonra en nimetlerinde yücesi kendi cemalini, zatını bize tecelli eder. Onuyla görürüz. Allah-u Teala ile ederiz. Ehl-i Sünnet itikadında bu. olması olmazdır. Hicma var bunun hakkında. Bütün müminler cennette Rabbil aleminle görüşürler, konuşurlar. Bundan daha başka nimet var mı? Ama allah Teala'nın bize ihtiyacı var mı? Cennete ihtiyacı var mı? Hayır. وَكَانَ اللّٰهُ وَلَيْسَ قَبْلَهُ şey. Allah vardır, ondan önce de kimse yokuydu, ondan sonra da kimse yoktur. وَكَانَ şey عَرْشُهُ عَلَى الْمَأَ Arşi de Allah Teala'nın suyun üzerindeydi. Ama Allah Teala bize, bizi niye yarattı? Minnet etsin bize. İhtiyacı yoktur bize. Vakan Allah, Allah vardır aslında. Her şey de vardır ama bize ihtiyacı yoktur. Bizi yarattı biz ona ona muhtaçız. İşte gani nedir arkadaşlar? Allah mutlak gani'dir. Her şeyinde gani'dir. Sıfatında gani'dir. İlminde gani'dir. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Ben ne kadar alim olsam benim başkalarına ihtiyacım var. Kitaplara ihtiyacım var. Başka dalda uzmanlara ihtiyacım var ilmimi tamamlayayım. Ama Allah Teala ihtiyacı yoktur. Her şeyde ganidir. Malda mülç onundur. Ganidir Allah Teala. Böyle bir Rabbimiz var. Mutlak ganidir. Ama gani, bana de diyebilirsin gani. Kardeşe de gani diyebilirsin. Ama olabilir ben yer üzerinde en mutlak zenginim. Benden zengin yoktur. Var sayıyorlar. Dünyada kaç tane milyarder var. En zengin adam kimdir dünyada? Sayıyorlar. Ama o gani dünyanın en zengini ise yarın bir gün bir ticari keşetle olarak başka bir dene önüne geçer. Çincünü numara birinci olur. Olabilir mi? Elidir o gani adam dünyada en ganidir. Onunla zengin yoktur. O bir kanser hastalık olsa, en bir hastalık olsa. Onun için şifası mı verir? Doktorlar aciz kaldılar dediler bir şey yapamıyoruz. Rinasi neye lazım olur onun? Gördük. Sonuçta ne kadar gani olsak biz fakiriz. Eydir bu gani, onun için ne deriz biz? Evet, insanoğlu gani'dir. Ahlakı da gani olabilir. İnsanlarda en mükemmel kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın kamil. Kamil, mükemmel insandır. Onu da Allah-u Teala'nın ikrarıyla. Diyor size, وَلَقَدْ كَانَ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا sizin için Resulullah'ta en güzel örnek var. Örnek nedir? Mükemmeldir. E adı üzerinde örnek. Ona bakın, taklidini yapın. Örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakta en mükemmelidir. En ziruvetteydi. Zenginlikte en zenginidir. Dünya onun için geldi. allah Teala dedi bu dünyayı senin için dağları altına çeviririm. Dedi ben senin yanını istiyorum. Ganidir Allah'tan. u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yarımada hükmü ona geldi ama karnı az gitti. O ayrı mesele. Ama gina nerededir? Gönlü zenginiydi Resulullah sallallahu Asıl gina budur. Yönüldür. Eyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganidir mutlak. Ama son üste nedir? At Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kuldur. Biz mükellefiz Resulullah gibi olarız. Gaza bastık. Hedef Resulullah gibi ganiyorlarım. Ne kadar olabiliriz? Ne kadar olduk? Çardır. Resulullah gibi olmasak da bir tık aşağıda bir şey olabiliriz. Abu Bakır Sıddik, Ümer bin Hattab vs. Ama sonuçta biz bir kuluz. Demek ki kulun limiti var gınada ama Rabbi Alemin ginesi nedir? Yaratandır. Allah'tır. Allah'tan kul eşit olur mu? Haşa. O ayrıdır. Demek ki Allah'ın gınası mutlaktır. Ama dedik ki biz bazı Allah'ın isimleri hem Rabbil alemine olur hem de kula da olur. Gyn Gani gibi. Olur bir tanenin ismine Gani diyersin. Ama her zaman dedik Allah'a nispet etmek bu isimlerde de daha evledir. Yani Gani ad olur. Bazı adlar dedik olmaz. Sadece Allah'a kastır Cabbar gibi, Halık gibi. Ama Gani olur. Bir tane adın gani dersin. ama Abdul desen daha güzel olur. Eydir bu gani Rabbimizi bildik. Mutlak ganidir. Ondan gani yoktur. Tek başına kimseye de ihtiyacı yoktur. Böyle böyle azim Rabbimiz var. Bunu güncel hayatımıza, itikadımıza nasıl yansıtırız? Yansıtırız. Ki bize yansıtması nedir? Bizim kurtuluş noktamızdır. Ne için kurtularım? Allah rızası için. Allah rızasını ne olsun? O ebedi noktada yaşayacağız. Nasıl dedi Resulullah'a gelmek için basamak basamak gideceğiz? Nerede? Burada yetişemedim yarı yolda öldüm. Nereye giderim? Cennete giderim. E bir tane tam yetişti öldü. Ziruvette idir. O da cennete gider. E bu adalettir. Adalet değil. Allah da adaletsizlikten münezzehtir. Mutlak adalet sahibidir. Onun için cenneti de derece derece yapmış. Dünyada ne kadar derecen var ise cennette de böyle dereceniz var. Dere Cennet yüz derecedir. En zirveti firdostur. Elimizden geldikçe bunu, bu gınayı böyle bir Rabbi hayatımıza yansıtırız. Önce böyle bir Rabbimiz var iken biz ne yaparız? Mutlak sevcimizi buna veririz. Hak etmiştir mutlak sevgisi, sevgini Rabbil Alemin'e verir. Ne demektir mutlak sevgini Allah-u Teala'ya veririz? Yani onun istediğini severiz, onun istemediğini, buğz ettiğini buğz ettiğini sevmeriz ve buğz ederiz. Allah için severiz, Allah için buğz ederiz. Her şey onun elindedir, hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. Mülkü bitmez. Askerleri çökmez. Askere de ihtiyacı yoktur. Her şey mükemmel ganidir. O zaman biz ne yaparız? Mutlak allah Teala'yı severiz. Allah-u Teala ganiyse, mülkü bitmezse ben niye insanların eline bakayım? İnsanların mülkü tükenir. Asıl mutlak ganiyle ilişkimi iyi yaparım, ondan isterim. O istediği her şey elindedir. İstese sana dünyayı verir, ahireti verir. Böyle yansıtırız. Artık burada nedir? Tevekkülü hakkıyla Allah-u Teala'ya yaparız. Onun gina, gani üzerimizde tecelli eder. Hakkıyla Allah-u Teala'ya tevekkül ederiz. Bu değil ki biz sebepleri alalım. Yan gelip yatalım, Allah Teala'ya tevekkül ettik, zembilden bize gelir. Yan postacı gelir, yer bıçak çeksene geldi. Sofilerin biliyorsunuz, bazı masallarında var böyle. Böyle bir şey olmaz. Sen adım atacaksın. Allah sene istese, he, o parayı, o işi, o malı senin ayağına getirir. Para gelmez. Ama ne gelir? İş gelir senin ayağına. Sen adımını atmasan da iş gelmez tabi. Adımını atacaksın. Ben geldim bu kardeşin yanında şirkette çalışmaya. Allah istemese bu adam diğer Mene tamam kabul etmiyoruz Adamın ihtiyacı yok ise bile Allah mının kalbine koysa adamın ağzı eli bağlanır seni kabul eder. Onun için biz tevekkülü mü yapacağız? Asıl gani olan. Hakkıyla onu tevekkül edeceğiz. Ondan isteriz her şeyimizi. Malı mülkü tükenmez. Geceler göz yaşıyla ihtiyaclarımızı Rabbül Aleminden isteriz. Bizim ihtiyacımız sadece mal değil. Nedir? Aslında bizim ihtiyacımız ebedi hayatı kurtarmaktır. Bu dünya 64 senedir. Uykunu çıkarması için. Ama o bir dünya, ebedi kalın, kalın, kalın yerini onu bize onu ona ona ihtiyacımız var biz. Onun için ne yaparız biz? Biz orayı isteriz. Oraya çitlenen bu dünya da onun için gelir. Çünkü birbirine bağlıdır. Otomatik. Denge gibidir. Bu dünyadaki alimler demişler ki bu dünyadaki cennete girmeyen o bir dünyadaki cennete girmez. Bu dünyada nasıl cennete gireriz? Yok şatolarda oturarım, villalarda oturarım, iyi yerim, iyi içerim. Bu değil. Zenginlik kalptedir dedik. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zenginliği kalbindedir. Onun için biz bu dünyada zenginledir en mutlu insan biz oluruz. Kim Allah'ın has adamı oldu, Allah'ın şemsiyesi altında yaşadı, o dünyanın en mutlu adamıdır. Onun için bakarsın bazı fakirdir, da, yan çadırda oturuyor ama öyle bir mutlu hayatı var ki hiç soramazsın ondan. Ama adam var villede, şata döktü oturuyor. Sen git o köşkün arkasında bak evin içinde ne müşkületler var. Saadet böyledir. Onun için bu dünyanın cenneti nedir? Mutlu olmaktır. Allah Teala sana mal vermese ama kanaat verir. Kanaat verse sana, senin işin bitti. Hiçbir şey için üzülmezsin. Her zaman aşağıya bakarsın, yukarıya bakmazsın. Eydir Gani'nin daha nasıl tecelli ederiz üzerimizde? Eğer her şey Allah Teala'nın elindeyse o zaman hiç kimseye yüzümüzü çevirmeriz. Bu Gani'nin, bu cennetin sahibini emirlerini yerine getirmeye ne yaparız? Çaba gösteririz. İnsani kamil örneğimizdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun peşinde gitmek için hedef odur. Örnek odur, ona benzeriz. Onun gibi ahlakımızı ne yapmamız lazım? Ahlakımızı, devrenişimizi o paket şeriat paketine uyduracağız. Allah hepimizi, subhanahu teala, gani sıfatını üzerimizde tecelli etmeyi nesip eylesin. O hedefe çitlememizi bize nesip eylesin. Evet, bu da Gani. Sonra 48. isim, Fatır. El-Fatır. allah Teala nedir? Fatırdır. Ayette En'am surasında, 14. ayette kul اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِدُ وَل۪يًّا فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Fatir'in Türkçe karşılığı nedir Ayub? Yaratan. Yaratan. Evet olabilir ama açığlasak bakarız bu bir köşesidir. Yani bir tabala var, kara karedir. Yaratan o karaların bir tanesidir. Fatir nedir? Yani yaratmış, bir de ibda etmiş. Yoktan yaratmış. Bir de eşi emseli olmayan bir şeyi icat etmiştir. Yani şimdi mesela ben marangozum. He? Marangozum. Bir dolap yaparım. Hiç kimse benden önce dolap bu dolaptan yapmamış. Yani bu masadan yapılmamış. Değişik bir dekor veririm ona. Yapabilir miyim? Yaparım. Yani bir pandoron dikerim derziyim. Değişik bir model dikerim. Kimse benden önce dikmemiş. Olabilir. Bir dikiş fazla atarım, bir pile fazla koyarım. Bir şey yapabilirim. Sonuçta ne yapıyorum? Bir şey yapıyorum adı masa, bir şey yapıyorum adı dolap. Değil mi? Örnekleri var. Ama Allah subhanehu ve teala bir şey yaratıyor, örneği yoktur. Buna ne diyorlar? Fatır diyorlar işte. İbdakten örneği olmayan yaratandır. Onun için bazen caiz değil, bazen layık değil. Ne diyorsun? Mesela caiz değil dersin ben bunu yarattım. Bu kelime Allah'a hastır. Yaratmak kelimesi. Anlatabildim mi? Ben bunu yaptım diyebilirsin. Yani icat ettim bunun. Kelimesi olur. Ama fatir kelimesi imkanı yoktur. Arapça'da öyle bir belagatli kelimedir. Ayette geçtiği gibi Kul e e Allah'tan başkasını benen istiyorsunuz ilah yapayım. Soruyor. istifam soru işareti. Ondan sonra cevap veriyor. Bu Allah kimdir? Ben onu ibadet ediyorum. İstiyorsunuz bu Allah'tan başkasını o kimdir? Bilir misiniz? Fatihissanavati velar. Yeri cücü yaratandır. Öyle bir yaratmış ki eşi emsali yoktur ve olmaz da. Allah Teala bir şekil yaratmış. Bundan önce ne böyle bir şey yaratılmış Bu ne kimsenin cücü var böyle bir şey yaratsın. Bu fatir-i semavati vel ard yoktan yaratır. Ben barangozum dedim masa yapıyorum ama masa yapmak için ağaca ihtiyacım var. Ağacı kim yaratmış? allah Teala. Neye ihtiyacım var tutkal? tutkalı kim yaratmış? allah Teala. Çiviye ihtiyacım var. Çiviyi kim yaratmış? Evet, insanoğlu gelmiş demiri eritmiş, çivişkine getirmiş ama çiviyi demiri kim yaratmış? Tutkalın maddesini kim yaratmış? Demek ben kendimden bir şey yapmadım. Evet, ben olabilirim. Mübdi' olurum. İbda ederim. Yoktan bir şeyi ortaya koyarım icat ederim bunu. Ama fatir olamam. Fatir kelimesi Arapçada içini doldurmak için bunlar hepsi içine dahildir. Eşi emsali yoktur. Ne ondan önce ne ondan sonra öyle bir şey olmaz. Ama ben bir masa ne kadar benden önce kimse yapmamışsa benden sonradakiler yapabilirler mi? Yaparlar. O zaman olmadı. allah Teala nedir? Fatirdir. فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ İyidir bu, Rabbi alemin, onun da böyle bir yaratan yoktur. Eşya mısali yoktur. Nasıl dürüz la illallah? Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'tan başka yaratan da yoktur. Allah'tan başka hayat veren de yoktur. Bu hepsi la ilahe illallah'a dahildir. Allah'tan başka rızık veren de yoktur. Adam diyor, yo patron benim rızkım veriyor. Ben ondan maaş alıyorum. E bakayım Allah Teala o patron nereden kazanıyor? Kimin malında alışveriş yapıyor? Allah'ın yerinde, Allah'ın malında alışveriş Allah izin vermesi ona, Sene maaş vermez. Her şey Allah'ın şeyi altındadır. Bunu nasıl yansıtırız hayatımıza? Allah Teala böyle bir azim Rabbimiz var ise mutlak sevgimizi yine böyle azim Rabbimize veririz. Bu yeri göcü yoktan yaratmış bizim için. Bak meselen fetir semavati vel ard ne dedik diğer isimde Allah Teala yere göge ihtiyacı yoktu. Bu evreni bizim için yarattı. Ayette geçtiği gibi khalaqalakum ma fil ard cemia. Bütün yerdekileri sizin için yarattı. Ey di yeri, yeri yeri nerede yarattı? Bu evrenin içinde. Bu evren niye yaratılmış? Yer için. Bu yer teç başına dönmez. Kural ardıya, yuvarlak yer, teç başına, bu kavkeb, teç başına dönmez. Bu dönmek için bir sistem yaratılmış. Samalar, başka güneş, güneşin cezegenleri, yıldızlar, hepsi bu yeri için yaratılmış. Bir kısmı süs için yaratılmış. Ama hepsi bu yer, içi, yer için bu yer için yaratılmış, dürüst sizin için yaratıldı. Bu evren bizim için yaratılmış. Neden? Çünkü biz mükerrem varlıklarız. Ve lakad kerremna bani Adem. Adem biz mükerrem kıldık. Ne kadar Allah Teala bizi seviyor. Onun için ehli sünnetin ilminde alimler diyorlar, racih olan Allah Teala şey racı olan insan oğlu melekten daha mücerremdir. Çünkü melek cibilletinde isyan yoktur. Allah böyle yaratmış onu. İstese de günah işlemez, isyan edemez Allah Teala. Ama insan oğlu seçim hakkı var onda. İsyanı seçmese ne olur? Melekten Allah yanında daha mukarrab olur. Bu evrende de Allah Teala üç varlık yaratmıştır. Dördüncüsü yoktur. Nedir? Melek, insan, cin. Birsine seçim hakkı vermemiş. O da meleklerdir. Olar da mükerrem kullardır. Allah'ın has adamı, mahluklarıdır. İbadun mukramun. Mükerrem kullarıdır. Yanındadır ama hata yapmazlar. İsteseler de yapamazlar. Sonra insan cinni yaratmış, yere göndermiş. Burada yaşayacaksınız. İmtihana tabiisiniz. Onlara akıl vermiş, seçim hakkı vermişti. Ama insan oğlu muccerrem kılmış. Ve la kad faddalna faddalnakum ala ala mimmen halqa tafdila. Sizi diğerlerin üzerine faziletli kıldı. İnsanoğlu her şeyden faziletlidir. İyidir böyle bir Rabbimiz var. Bizi faziletli kılmış. Biz ne yapacağız? Bak bu yeri çocuğu, fatir-i semavati vel ard, bizim için yaratmıştır. Bizi de mükerrem kılmıştır. Biz ne yapacağız? Onun yanına yetmeyi hedefleyeceğiz. Ama bizim bir de bir baş düşmanımız var imtihan gereği. Cennetten bu düşmanlık başlamış babamızdan. Savaş başlamış. Ne zamana kadar? Kıyamata kadar. Bizi yoldan çıkartacak. O zaman ne yapacağız? Biz babamızın yolunda gideceğiz. Babamızın ve bizim ve Allah'ın düşmanı iblis ve şeyatinil ilcin ve ins cin ve ins şeytanları ona tabi olanların peşinde gitmeyeceğiz. O zaman böyle bir fatir var ise Rabbil alemin bizim için yaratmış o cenneti de bizim için yarattı. Ki o cennetin nimetlerini saysak akılla gelmeyecek nimetler var. O cenneti bizim için yarattı. O zaman biz niye gönderilmişiz buraya? Şeytan gelir ne der bize baş düşman? Yahu hayat budur, ye iç, keyfele, hele. Cenzirini yaşa. Yarın yaşlanırsın, yapamazsın. Seni ne yapar? Uyuşturur. Birden bakarsın iş işten çıkmıştır. Kim kazandı? Düşman. Kim kaybetti? Sen. Mücerrem kul kaybetti. Onun için ne dedir? Cennete gitmek çok az insan gider. Çoku odun gibi cehenneme gider. Allahu Teala'nın yanı dedir o evreni, evrenin sonu iki noktada bitiyor. Üçüncüsü yoktur. Ebedi hayat iki nokta var. Üçüncüsü yoktur. Biri nimet yeri, mutluluk yeri, saadet yeri, eğlenmek yeri. Yan gelip yatmak yeri. O neredir? Cennettir. O birisi de azap yeri, işkence yeri, meşakkat yeri, acı yeri. Oraya neredir? Allah kurusun. Hiçbir musulmanı oraya nesil etmesin, girmesini, o da cehennemdir. Diğerini de cenneti bütün Müslümanlara nesip et. Bu çiğ yer üçüncüsü yoktur. O zaman biz ne olacağız? Hedefe çitleneceğiz. Allah Teala bu cenneti yaratmış az öz insanlar gelecek buraya. Yol çok çetrefilidir. Çin başarılı geçti bu. yolu? Yol tuzaktan doludur. Aynen var filmlerde yani masallarda diyerler işte çim gider onu kurtarır bu engelleri aşar hatta yetişir ödül alır. Aynen onun gibi bir şeydir. Bu cennet bu da hayat. Bu yolda kat ederiz, kaç sene yaşıyorsun burada engeller var. O engellere de Allah Teala ayette diyor bize şeytanın adımları. kutuvat şeytan. mekâid şeytan. Bunlardan ne oluyor? Dikkat edeceğiz. Bu engelleri aşağı aşağı bu engelleri de aşmak için eline sana harita verilmiş. Yol haritesi. Allah-u Teala bütün şeytanın planlarını bize öğretmiş. Evet, düşmanımız bizden güclüdür zahira. Biz görmüyoruz onu, o bizi görüyor. Nasıl savaş edelim bu adamlarla? Biz görmüyoruz onu. Ama Allah-u Teala bir silah vermiş bize ki çünkü düşmanımıza atom bombası bile işlemez. Yok otomatik, atom bombası işlemez on. İnsanın gücü yetmez şeytanı. Ama Allah Teala bir gizli silah vermiş bize. Bismillah desek o çor oluyor. Ya Allah desek o işi bitiyor. Onun için Allah, kul devamlı Allah Teala'ya den bağlı olacaktır. Gece gündüz. Onun için Allah Teala beş vakit namaz vermiş bize. Allah'tan ayrılamayız. Bak sabah kalktık namaz. İştiği çalıştık en zor günü gün saatimiz nedir? Sabahtan öğleye kadar. Ondan sonra gel namaz. Allah'tan irtibata git. Şarj et. Nasıl pilin bitiyor tür telefonun bitse bir şey, iPhone 15 de olsa ha? Şarj bitsene ne yarar? Çukur şedeyiz. İşini görmesin. Onun için geliyorsun şarj ediyorsun. Çi saat sonra bilekinde oluyor. 2 saat sonra akşam oluyor. 2 saat sonra yatsı oluyor. Ondan sonra yat. Çok takvaj tutursan gece kalk gece namazını şarj et. Allah'tan biraz uzak olsan şeytan seni avlar. Yol haritası vermiş. İşte bak burada mayın var basma. Şeytanın tuzakı budur. Böyle gelir. Böyle sinsice yaklaşır sana. Aldatır seni. Sırat müstakimli. Sana yanlış diyer. Gel bu burasıdır. Sağ gö gösterip sol vurar sana. Süsler senin önünde. Anlatabilir mi? Her şeyi yapar. Bir de şeytan düşmanımızın bilikimi çoktur. Bilikimi çok çoktur. Cennetten başlıyor. Planleri biliyor. Biz neyiz? Zavallı kullar. 640 sene yaşıyoruz. Biz şeytanın hakkından mı geliriz? Şeytan uzman. Cennetten bile bu uzmanlık devam ediyor. İnsanoğlunun bütün püf noktasını biliyor. Ama allah tale Teala bize planlarını vermiş. Allah'tan biraz uzak olsaydık bize Olmayacağız. Bak şimdi bu derste imanımız artıyor. Çıksak sukaka imanımız zayıflar. Neden? Orada şeytanın tuzaklığı var. Ama derste camiye beş vakit yürürsün imanlar artıyor. Camiden çıkartacaksın sanki böyle huzur içindesin. Bir de sukaka geldin o gıybet ediyor, o yalan diyor, o kadın karşısına çıkıyor, o bilmem kifrediyor. Ne oluyor? İmanın biraz zayıf oluyor. Onun için biz devamlı Allah'tan olacağız. Ağzımızdan zikir düşmesin, hatta olsun cennete giderim. Şeytan söz vermiş düşmanımız Rabbil Alemine. Ne kupartsam kardı. Adem oğullarını, madem Adem'in yüzünden çıktım ben ne yaparım? Bırakmam olar, cennete girsin. Onun için Fatih, Allah Subhanahu Teala bizim için böyle bir azim dünyayı yaratmış biz hedefe çiftleneceğiz. Hedefimiz cennet olacaktır. Örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Ona çirikleneceğiz. Allah hepimize bu ismi yaşamayı, bu isme layık olmayı bize nesip etsin. Böyle bir Rabbimiz var ise böyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulluğu gibi bir kulluk bize nesip etsin. Bu da dilden temenniyle olmaz. Neyle olur? İlim öğreneceksin. Nasıl oldu bu böyle? Ben de böyle olmak. Ondan sonra ciddi ciddi yola koyulacaksın. Adımını atacaksın. Siz zannetmeyin. Yani bu sahabalar, bu evliyaullahlar böyle oturmuşlar, 5 vakit namaz kılıyorlar. Ondan sonra lak lak, iyi işmiş. Evliya olmuşlar. Öyle bir yoktur. Üç kuruşa beş şiftay hayatta olmaz. Ne var? Gece gündüz çalışma Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dedi gelmiş geçmiş günahını affetti ne demektir? Yani Muhammed bundan sonra sen günah işlesen bile yazmaz. Artık defterin kapandı. İki melek var. Biri sağ, biri sol. Biri hasenat yazıyor, biri et yazıyor. Senin bu çi defter kapandı. Bitti. Sen garanti cennet firdevsül a'ledis. Resulullah ne yaptı? Gece namazında saatlerce kılıyor. Biz gece namazda kalkıyoruz bazen. Yanlış yapıyoruz, kalkıyoruz. Ne okuyoruz? Alhamdulillah sonra inna atayna yani izajaa, bir sayfa okuyoruz. oh çok olmuşuz Resulullah bir rüşade üç cüz dört cüz okurmuş. Biz hal üzerinde duruyoruz, o mübarek zat hasır üzerinde duruyordu. Biz hal üzerinde duramayız yarım saat. O hasır üzerinde duruyordu, hasır, insan oğlu bak şimdi bu kalemi ben elime böyle basayım. Böyle tutuk, basık tutum, Yarım saat sonra olur? Etme işler. Orada kan biter. Bunun izi bir iki saat sonra çıkmaz. Hatabildim mi? Hele biraz sivri oldu. Delir geçer. Ama acıdırken çekersin. Resulullah o acıyı hissetmiyor. Neden? Şov kalmış onu. Fayz almış Rabbil Alemin karşısındadır. İhsan derecesindedir. Rabbil Alemin görüyor onu. Tam kulluk seviyesine yetişmiştir. Ayağı çesilip kanıyordu. Hazreti Ayşe sabah bakıyordur. Yer, hasır kan, atraf kan. Ya Resulallah niye böyle yapıyorsun? Allah gelmiş geçmişini affettim. İster misin ey Ayşe? Ha, şükreden kullardan oğlum. Allah Teala madem beni affettiminin karşılığı nedir? Şükür. Şükür nedir? Ya Rabbi şükrossun. Bu da yetmiyor. Daha uyanığız. Yüz bin kere şükrossun. Çarpıyoruz yüz bine. Bu oldu mu? Ya hayır. Bu yazmaz. Şükür neyi gerekir? Ameli gerekir. Sen babanı razı etmek için he? baban gibi olacaksın. Baban ne istiyor senle? İşte çalış, terbiyeli ol, ahlaklı ol, böyle yap, böyle git. Anlatabildim mi? O zaman ha baban diğer benim gibi oldu. Ama babam ben senin gibiyim. Ben senin istediğin gibiyim. Ama baban ona bakmaz lafa. Bu kurudur. Neyine bakar? Amene bakar. Boş laf, kuru laf yermez. Şükür de olur. Onun için biz şükür etmemiz lazım. Ne olacaktır? Resulullah'ın gittiği yoldan gideceğiz. Evet biz Rasullah gibi olamayız. Ama hedef, niyet etsek, nerede kalsak eğer niyetimiz hedef Resulullah'tır. İnsan-ı Kamil inanç niyetimize göre verilir. Siz zannedersiniz Furdos'a giderler Rasullah gibi amel etmişler. ay. Ama niyetleri öyle salihti Resulullah meclisinde oturlar. Allah hepimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisini niye eee nasip et. Neredir? Firdevsü Kim var orada? Nebiyin, nebiler, salihin, salihler, sıddıqîn. Ebubekir gibisi sıddık, Yusuf gibisi sıddık. Hı? Şura. Evliyaullahlar, şehitler hayatlarını vermiş için. Salihler. Allah'ın has adamları. Allahu Teala Firdos'un da tavanı Allah'ın Rabbimizin erşidir. Firdostekiler erşteki sesleri duyarlar. Rabbimiz cennete ilk tecelli ederken ehli Firdos yanına gelir. Allah, Ekber. Allah hepimizi Firdos'tan mahrum etmesin. Evet. Evet. 49. isim Allah'ın güzel isimlerinden El Fettah Tabi isimleri biz dedik Elfabetike göre Arapça Elfabetike göre gidiyoruz El Fettah Fettah nedir? Ha? Açan Fettah Fatih niye dediler Muhammed'in Fatih? Konstantiniyye'yi fethetti. İstanbul'u fethetti. Fatih. Açan yani. Bilirsiniz Muhammed Fatih dediler ona. Fatih Arapcadır. Fethetti. Sonra Türkçe'ye çevrilmiş. Fethetti yani açtı. Türkçe'de şu anda kullanılır mı Fatih? Sen dersin ben bir evi fethettim. Kullanılır bu anlamda. Ama anlamı nedir Fatih? Fethetmek. Fetteh nedir? Bu ismin mübaleğe siğasıdır. Biz ne dedik? Adam her çeşit mümindir. Her çeşit Müslümandır. Ama bir adam var çok namaz kılar. Bu ne deriz? Bu ehli namazdır deriz. Bir tane var oruçla meşhurdur. Ayda üç gün pazartesi perşembe bir gün yöbür gün ne zaman görsen adam oruçtu. Ne diyoruz? bu ehli? Siyamdır, oru ehlidir deriz. Bir ne sadakadır, diğerinin sadaka ehlidir. Her çeş bir sıfatıyla belli olur. Fetteh de nedir? Her şeyi fetheden, meşhurdur. Her şeyi fetheden bu fettehtir dersin. Fatihtir dersin. Ama fetteh nedir? Fatihin mübaleğe sihasıdır. Yani fetihle nedir? Meşhur olmuştur. Sebe Allah Subhanahu teala şöyle buyuruyor. Kul yecmeu baina na rabbuna thumma yaftahu baina bil hakku ve huvel alim. O da fetahul alimdir. Ne diyor Resulullah diye olarak bizden sizin aranızda Allah Teala bu dünyada ve ahirette hakemdir, hüküm verir ve fetheder. Hakla hüküm verir. Çünkü o fettehtir, alimdir. Fetteh nedir? Fetheder. Neyi fetheder aramızda? Hüküm için hak kapsını açar. Hakkı bize gösterir. Hak yolu bize bu dünyada o dünyada da nesip eder. Alim ne için dedi burada? Demedi fettahun kerim diyebilirdir. Hem açar hem kerem sahibidir. Alim kime fetheder kime etmez. O onun ona has bir ilimdir. allah Teala bilir. Fettah sadece bu ayette gelmiş. Allahu Teala'nın bu güzel ismi. Sadece Kur'an içerisinde bir yerde geliyor. Bu ayette geliyor. Allah-u Teala fettehtir. içi şeyde. Alimler diyorlar. Bir, hüküm verer. Aramızda fetheder Hakkı. içi kulları için rahmet kapısını açar. Açmak fettehtir yani. İstanbul'u fethetti. Yani İstanbul'u açtı. Neyi açtı? Kinayet neyidir açtı? Kapılarını açtı yani. Eskiden her şeyin kapısı vardır. Yani İstanbul'un suru vardır meşhur. Sur nereden geçilir? Surun içine nereden geçilir? Kapı açacaksın geçeceksin. Yani normal kapını açacaksın geçeceksin. Kabul etmeseler suru yıkıp geçeceksin. Fatih de suru yıktı geçti. Onun için açılmayan bir kapıyı açtığına dediler ona Fatih dediler. allah Teala de rahmetini kulları için ne yapar? Açar. Ne diyor? Bir yerde de Rabbena iftah baynena ve bayna kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin. Araf suresinde. Ey Rabbim diyor. Bizden kavmimizin arasına aç hakla. Sen de hayrul fatihinsin. Fatihlerin en hayırlısı sensin. Gördük mü Fetah fatih Neyle aç? Aramızı hakla Yani aramız, saflarımız ayırılsın. Sonra bir diğer ayette Fatır surasında مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ Allah Teala bir kula rahmetini atsa kullarına, insanlara Kimse onu tutamaz. Kim engel olabilir Allah'a rahmetine? Onun için bir tane Allah vermişse kimse onun alamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a ne diyor? Diyor ki bu dünya toplansa, sana zarar verse, Allah yazmamışsa veremezler. Bu dünya toplansa, sana bir faydaları olsa, Allah yazmamışsa, istemese, sana o faydayı yapamazlar. Her şey Allah'ın elindedir. Sonra ayet وَمَا يُمْسِكُ Bir şeyi de istemese فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ Eğer istemese kimse onu onu gönderemez. Veremez. وَهُوَ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Ayeti ile bitirdi burada? O azizdir, hakimdir. Aziz nedir? İzzet-i Azamat sahibidir. Ama hakimdir de aynı zamanda. O azamatı zulma onu soğuk etmez. Onu hiç hakim ismini ne yapmış? Bir bağlamış burada. Aziz'in yanında. Allah zulümden nedir? Münezzehtir. Allah etmez. İşte Fattah allah Teala Teala'yı hepsi elindedir. Bize. insan hayatı nedir arkadaşlar? İçi şeydir. Biz bir inandığımız şey yaşıyoruz. Bir de bu dünyada geçinmek için ne lazım bize? He? Bu dünya asıl da ne içindir bilir misiniz? Şimdi bir araban var ne kadar lüks olsa son model Marsilis olsa ama benzinin olmasa o araba neye yarar? İçi katır getir bu arabayı çeke çektiremezsin. Hiçbir kuruşa yaramaz. Sabahtan akşama kadar koy boyuna bak bir şey yaramaz. Ne lazım? Benzin lazım mı? İnsanoğlu bu dünyada ne kadar fikir sahibi olsa, motor sahibi olsa ne lazım ona? Bu dünyanın yiyecek lazım ki ayakta dursun. Her şey ne içindir? Yiyecek içindir. Bu dünyada her şey bunu için satışırlar inşallah. Yemek hiç çatışırlar. İnsan karnı doydu bu sefer ne yapar? Fantazi yapar. Ama asıl nedir? Yemektir. Niye sümürgenler gelip sümürürler? Karnları doysun. Doyduktan sonra ne yaparlar? Ha, o zaman doyduk. İyi bir yerde uzanırım, iyi yedim, iyi eğlenirim. Onun fantazisine bakıyorlar. Onun için hayat ki şeyden ibarettir. Bir fiction, matodun inandırın gibi yaşamak istiyorsun. O yaşamak için de sene mozot lazım. O da nedir? Yiyecektir, içecektir. Eydirçisi kimin elindedir? Allah Teala'nın elindedir. İşte bu Fettah ismini buradan anlıyoruz ki nasıl hayatımızda inancımıza, itikadımıza, hayatımıza yansıtacağız. Her şey Allah'ın elindeyse biz niye yüzümüzü başkasına çeviriyoruz? Çevirmeyeceğiz. Teç Allah'a çevireceğiz. O fattahtır. Nerede? Şimdi insanlar mücadele veriyorlar. Fikir mücadelesi, inanç mücadele, mücadelesi. Kim seni savunur, kim sana destek olur? Bir dene sırtını devlete dayanmış. Bir dene sırtını en zengin, en zengin insana dayanmış. Bir tane sırtını en büyük camata dayanmış. Güçleri var. Birden de sırtını Allah-u Teala'ya dayamış. Hangisi başarılı olur? Allah-u Çünkü fetih onun elindedir. Bak peygamberler diler, Ya Rabbi bizden kavmimizin arasında bir fethet. Senin elindedir. Bizi zeferi. Fethet bizim için. Fatih dedik ya, Resulullah ne demiş? Demiş ki, fetih. Kastantiniyye fetih olacaktır. Emirini de ve ordusunu da övmüştür. Le <gülüyor> tuftahennel Kastantiniyye Feleni'mel emiru emiruha ve leni'mel ceyşu ceyşu Ne kadar sürdü? Hı? yoksa 900 sene sonra İstanbul oldu. Ne kadar zaman sonra kime nesip oldu? Fatiha nesip oldu. Ne için Fatih nesip oldu? Belki Allah Subhanahu ve Teala onun asıl niyeti eskilerinde niyeti var imiş ama hikmeti gereği onun niyeti Allah -u Teala'dan cani gönülden istedi, Allah Teala de ona nasip etti fetihi. Onun için biz kimden isteriz? Allahu Teala'dan. Her şey Allahu Teala'nın elindedir. İstese istediğine verir. Ondan önce ilk fetih kim kim ilk feth'e geldi bilir misiniz arkadaşlar? İlk Konstantiniyeni bu hadisin şerefine nail olsun kimidir bilir misiniz? Hazret Maaviye, radıyallahu anh. İlk halife oldu. Savaş bitti. Ha, Müslümanlar arasında halife oldu. İlk işi Cemilen oğlu Yezidi ordunun başına koydu. Ciddedi Konstantiniyye'yi fethetti. Her aslanın gönlünde... Her müminin cevherinde Kastantiniye'yi fethetmek varmış. Geldiler burada savaştılar. Aylarca. Kış gel düzenlerine gittiler. Böyüc adada konakladılar. Orada kaldılar. Ondan sonra bir de geldiler. Hz. Ebu el Ansari nerede şehit oldu, vefat etti? İstanbul'da. Üç bir zat sahabi olara nesip olmadı. Allah'ın hikmeti gereği. Ne diyor ayette? Ve huvel azizul hakim. İzzet onundur. İstediğine verir izzet. Allah'tan başka izzet arasanız var mı? Ha? Velillahil <gülüyor> izzet. Allah'tın. Bütün izzet Allah'ındır. Onun için Hazreti Ümer dedi? Vallahi dedi biz Alçak Alçağıydık. Bizi İslam yüceltti, izzet sahibi etti. İslam'dan başkası izzeti arasak Allah bir de zelil eder bizi. İzzet Allah'ındır. O feth Onu Onun için biz insan olarak eğer bir fikir mücadelemiz var ise gücümüze güvenmeriz. Aklımıza güvenmeriz. Kalemimize güvenmeriz. Çenemize güvenmeriz. Ne yaparız? Biz Allah'a güveniyoruz. Allah'a güveniriz. Allah'ın istediği gibi oluruz. İstediği gibi sebepleri alırız. Gerisi deriz her şey Allah'a Yani sen zannedersin Fatih'in niyeti muaviden daha fazla mıydı? Hayır. Kişisi de aynındır. Biri sahabe. Biri sahabe. Ama Allah hikmeti gereği sebebi al. Belki fetih. Fetih. Fatiha nesib oldu ama Maaviye o fetihinde Ecirini Fatih'ten hiç eksik olmamalı. Bütün sahabe Cami'de geldiler. Hepsi aynen nesibi almışlardı. Ecr alırlar. Neden? Niyet önemlidir. Ama isteziği zaman Allah Teala alimdir, hakimdir, azizdir, hakimdir. Hikmet sahibi bilir ne zaman olduğunu. Onun için biz ne yapacağız? Biz eğer fiçir bir mücadelemiz var ise Allah fetheder. Biz sebepleri alacağız. Sebeplere saracağız. Ondan sonra Allah'tan isteyeceğiz. Başka bir şeyimiz yoktur biz. Şeytan gelir yön değişir. Evet sen Allah'tan iste sebepleri al ama pratikte sınıfta kalırız. Ne yaparız? Allah-u Teala'yı zımnan unutturur bize sebeplere sarırız. Eyyub'u gönderdik bir sebep alsın Eyüp sebep niye almadın böyle? Ne yaparız? Bütün bir hata yapmışsa demeriz. evet bu adam aldı sebebi ama hata da olsa kaderdir bu. Ne yaparız? Niye yapmadın? Niye almadın? Niye sebebe? Çeşke böyle yapsaydın onun için Resulullah diyor çeşke nedir? Şeytandandır. Law min Ne yapacağız? Biz sebepleri alırız. Allah fetheder bizim Ama şeytan gelene diyor Bizi sebeplere sardırır bu sefer. Allah Teala'yı unutturur. Nasıl ben inanıyorum şifa Allah'ın elindedir. Doktor nedir? Sebeptir. Bakın bugün de CHP'li doktorlar var. Yani bir de inanmayan doktorlar var. Türkiye'de maalesef bir zaman gelmiş ki sadece bu kesim, inanmayan kesim büyük mertebeler almışlar. Hakimliktir, e, doktorluktur. Fakir fukara inananların çocuğu okunma, okumamıştır. Adam inanmıyor. Atayisttir. Yani inanmıyor. Böyle hiçbir şey inanmıyor. Normal hayat, ye, iç, yat, öyle inanıyor. Doktordur. Gidiyorsun yanına, sana diyor artık ilmin, sana bir şey yapamıyor. Biz bu kadar yapıyoruz. Gerisi Allah'a kalmış. O bile öyle diyor. Anlatabildim. Bir mümin olarak evet ben inanıyorum. Doktor sebeptir. Ama hastasın ya. Şeytan orada nefsin zayıf düşmüş. Hemen şeytan gelir. Ya doktor gözünü seveyim yapma bu biraz daha sabah göster. Ya doktor nasıl oldu böyle oldun. Sanki doktor sana şifayı vereceğim. Bak doktor inanmayandır ama sana diyor ben bu kadar yaparım. Cerise Allah'a kalmış. İşte yön değişir. Onun için biz bir fikir mücadelemiz var ise Sebepleri alırız. Allah'ın kurduğu şeriat peketinde ne kriterler var ise, ölçüler var ise onları alırız. Gerisini Allah-u Teala'ya bırakırız. Bu nedir? Fikir meselesinde. Diğer mesele hayatın Hayat kidir dedik. Fikirdir, bir de karındır. insanın mazotu. Olmasa olmaz. Yiyeceksin. Üç vakit yemek yiyorsunuz. Bu nedir? Rızık meselesidir. Rızık kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Sen sebep al, rızık Allah'ındır. Onun için bunda da sınıfta kalmayalım. Her şey diyor, Allah razıktır. Ama hayata gelirken sınıfta kalıyoruz. Nasıl kalıyoruz? Geliyoruz, adama diyoruz ki, satışta bile, bırak şimdi patrona geldin, yak çekiyorsun, atrafında dolanıyorsun, sen patronla anlaşma yapmışsın, bu saat çalışırsın, bu kalitede çalışırsın, bu maaşı alırsın. Sen çalış, dürüstlüğünle onun gönlünü kazan. Sen dürüst olsan Allah Teala o patronun gönlüne seni oturtur, zamını da yapar, iznini de verir. Ama sen gel patronu, razzakı unut, gel rızkını mınnın iste. Bu zam yapmak çımmına sen gel, gözüne görün. Hayır, ben zam yapmak için İşimi yaparım Allah'ın dediği gibi ondan sonra Allahu Teala'ya den isterim. allah Teala bunun kalbini inşa eder. Alışveriş yapıyoruz. Allah razaktır. Ne olmuşsa da adama diyoruz işte bu çi liradır. Ya bunun gibi bulamazsın. Bu an... Adam öyle anlatıyor ki ne diyor? Ya diyor sen iyi anlatamadın. Daha iyi anlatsaydın bu alırdın bunu. İşte sınıfta kaldı. Halbuki sen hakikati anlatacaksın. Onun için aldatmak caiz değil ticarette. Ne diyeceksin? Ayıbını gizlemeyeceksin bir malın. yen de bir malı hakkından fazla övmeyeceksin. Neyse bu diyeceksin kardeşim ama hayat şartlarının adabıyla, uslubuyla. Demiş Allah'ın müşteri her zaman haklıdır. Gönlüne göre vereceksin. Cerise Allah'a kaldı. Ama ben çırağa kızacağım. Sınıfta kalım ya. Ya sen iyi ilgilenmedin. Daha iyi edebiyeti yapabilirdin. Adam hakkıyla gelmişse rezzak Allah'tır. Demek ki senin rızkın yoktur. Müşterinin geldiği saati kim bilir? Eskilerde bizde bir atasözü var. Diyor, mişterinin mişteriyle hırsızın gelme saatini kimse bilmez. Allah'tan başka. Ne biliyorsun hırsız ne zaman geldi? E, müşteri de ne zaman gelir bilmezsin. Bazen müşteri peş peşe gelir, bazen 3 saatte bir, bazen sabahtan akşamın müşteri gelmez. Bunu Allah bilir. Sen sebebe al, cerise Allah'a koysun. Onun için Fettah kimdir? Ya Rızzak, ya Fettah, ya Alim. Bak bu doğadır. Özellikle sabah işe çıktın bunu dersin. Ya Allah, de sıfatını verirsin, ismini verirsin. Ya Fettah, Fethil, aç bizim için. Rızk, halal rızkı. Ya Alim, Alim sen halimizden. Ya Halim, Halim sen hilm edersin. Ya Rahim, bunları hepsini sabah işe giderken diyebilirsin. Eğer bunları dedin sen ne olursun? Sen Allah'a bağlandın, sebetini aldın eline, yola çıktın. Allah rızkını verir. Ama yan gelip yatsan yüz fattah çağır, sana rızkın gelmez. Hayat şartları böyledir. Gelseydi, Resulullah'a gelirdi. Allah Teala Resulünü saniyelerde Mecce'den Beytil Mekdise Filistin'e Filistin'den yedi kat semeye Sidretil Muntaha'ya arşa götürdü. Bir de indirdi oraya, bir de o getirdi. Resulullah geldiğinde yatağı hele ısınmış, ısısı gitmemişti. Savunmamıştı. Bedeniyle ve ruhuyla. icma anehli sünnetten. Ne yaptı? Zamanı duruttu allah Teala. Kadir mi? Kadirdir. Muktedirdir. Ama Mekche'den Medine'ye 450 kilometre üç günde Resulullah kat etti onu. Ne işkenceler çekti, ne korku. Neden? Neden? yapamazdı Resullah'ı alsın oların için tak diye koysun ona Filistine götürdüğü gibi o ayrı manevi destek veriyor. Hayat şartlarına geldin ey Muhammed. Hayatın sünnetleri var, çekeceksin. Sebep alacaksın. Bak gar Hira şey, e, Cebel-i Nur'da kaldı girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gar nedir? Bu masanın altı gibidir. Küçücük bir yerdir. Hz. Abubakir'dir ya Resulullah. Bir tane böyle ayağının altına baksa bizi görer. Yani böyle har muhara değil böyle içine girersin. Bugün dağlarda dağlardaki muharalar gibi böyle değil. Hele biraz böyle bu masanın altı gibidir. Böyle. Dedi ne zannedersin? Biz sebep aldık. Biz ki üçüncümüz Allah-u Teala'dır. Bilfil geldiler baktılar nedir? Görmediler. Allah inşağı koydu gözler. Tabi cögercin orada yumurtalamış e, ankabut e, örümcek örmüş bunun aslı yoktur. Yani sahibi senetle sabit olmamış. Bu sonra deneklenmiş. Ama olsa da olurdu. Allah kadirdir. Ama yoktur. Daha kadirdir. Celler görmediler. Dediler burada bir mukara var. Olabilir burada gizlen. Celler görmediler. Allah-u Teala edebilirdi. Resulullah yürüyür yanlarından geçsen olan gözleri görmez. Her şey sebep almaktı. Handekte allah Teala Resulullah'a kurudu. Handek kazın dedi. Ondan sonra fırtına oldu. Dağıldılar gittiler. Yapabilirdi allah Teala. Medine'ye varmadan fırtına oraları yolda dağıtsın gitsinler. Ama niye? Kazın. Emek verin. Bu hayat emekle olur. Sebepler dünyasıdır. Sebepler kalksaydı en sevgili kula akardı Kalkmadı. Onun için biz rızkımızı sürse Allah'ın emrettiği gibi adımımızı atarız. Ondan sonra ona güveniriz Doğru adım, hakiki tevekkül sen Allah'ın en zengin kurusun. Bunun fıkkını bileceğiz. Ama sınıfta kalırız. Bizi kim sınıfta koyar? Yine baş düşmanımız. Gelir dersene yön değiştirir. Sen de sınıfta, sen de Hissi davranırsın, Bir artı bir çih. Gözümden görmek istiyorum. Hayır. intihandır. E bu zordur. Allah-u Teala niye bize bu kadar zordur? E hayat zordur. Meşakkat. Ve lekad haleqnel insane fi kebet. İnsanoğlunu meşakkattı yarattın. Cennete binde bir tane girecek. Kolay değil. O bir tane olmak için her sebep alacaksın. Mayın tarlasında bu dünyada Bizim intihamımız sen ki bir insan mayın tarlasında yürüyor. Her adım nedir? Senin üzerinde mal olabilir. Ne yapacaksın? Adımını atmadan önce ayağını nereye koyacaksın? Araştıracaksın. Yoksa böyle sallana sallana mayın tarlasında gitsen ne olursun? Düşmanın istediği gibi olursun. Evet. İşte fa Fetteh en güzel Allah'ın isimlerinden birisidir. Onun için Fettah adını alimler mekruh görmüşler sadece Fettah demeleri. Haram değil ama mekruhtür. Çünkü insanoğlu da Fettah olabilir. Ama mutlak Fettah Allah için olduğu için Abdülfettah dememiz daha müstehaptır. Abdul Fettah adı bizim Arap aleminde çok bile var. Türkçede var mı? Azdır. Azdır. Abdul en güzel adlardandır. Ve buradan ben tavsiye ediyorum bu adı da aslında ihya etmemiz lazım. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği ad Abdullah, Abdurrahman. Yani Allah'a mensup olan adlardır. Kulluğu Allah Teala'ya göstermektir. Abdül Abdülfattah güzel isimlerden bir isimdir. Allah Teala hepimize Fattah ismini, bereketini, fıkhını hayatımıza tecelli etmeye nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbi Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.